Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazile Mersuran'la, Banu Han Soy ve Yıldıray Karakeç. <gülüyor> Dostu Sezin Okulu sunar Günaydın Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz Günaydın Bir Dolap Kitaptan herkese iyi sabahlar 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındayız ee, Biz bir süredir gündemi takip etmeye çalışıyoruz Gündemle ilgili e, olabildiğini varsaydığımız Olduğunu varsaydığımız kitaplara e, yer vermeye çalışıyoruz e, Gündemde hiç durulmuyor Çok insan kaybettik ...beş insan zaten öldü... E, ...gözünü kaybedenler... daha uğrayanlar... ...vesaire... E, ...çok sevimsiz şeyler... ...oluyor bir yandan... E, ...yine biz gündemin... ...peşinde olduğunu varsaydığımız... ...gündeme yakın olduğunu varsaydığımız... ...bir e, kitapla başlayacağız... ...bu sabah yayına... E, ...bu kitap Tudem yayınlarından... ...Deli Dolu'dan e, çıktı... ...Kender adını taşıyor... E, ...kitap... E, Pembachors diye yazıyor. Inanın nasıl okunduğundan hiç emin değilim bu ismin e, yazarı. E, Türkçeleştiren de Muzaffer Mankır. E, bir distopya diyebiliriz buna ki e, son günlerde zaten e, neredeyse her şeye distopya demekteyiz. E, distopya deyince de işte e, hani hep bir karamsarlık gelir akla, hep böyle bir hani kötü olacak bir şeyler gelir akla. Ee, aslında daha temel olan özelliği e, distopik romanların, filmlerin vesaire baskıcı bir e, yönetimin, bir şekilde baskıcı bir e, yönetim içindeki halkın, altındaki halkın e, öyküsü olması e, bu anlamda zaten e, tamamdır yani e, diye düşünüyorum. E, Kender bir kasaba adı. Aslında gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri'nde, Florida'da e, bildiğim kadarıyla böyle bir e, kasaba var. Ee, ama... Korktum <gülüyor> Yani bu bir isim benzerliği e, ha, Orası düzeyinde. değil yani burası... Yok, hayır. Hatta iki tane iki ayrı yerde iki e, yerleşim yeri var adı Kender olan e, Kender de bu arada işte e, neydi? Tok, e, sözlülük açık yüreklilik vesaire gibi anlamları olan e, bir sözcük e, Kender özel bir kasaba e, Aslında kurulmuş değil planlanmış yapılmış belki üretilmiş bir e, kasaba demeliyiz çünkü e, bir gün e, işte bir e, Campbell e, adlı bir insan e, bu kahramanımız Oscar'ın da babası aynı zamanda e, şeyi e, bir araç satın alıyor Florida'da bataklıkların e, olduğu bölümde ve işte e, orayla ilgili bazı planları var. Orada bir e, yerleşim yeri kurmayı e, hayal ediyor e, ve sonuçta bu işe girişiyor da e, işte bu. Annesinin karşı çıktığı bir iş bir yandan hani bu bizi iflasa sürükleyecek kimse böyle bir yere gelmez vesaire diye e, karşı çıktığı bir iş. Ama e, sonuç olarak kitabımızın başladığı e, yani o, e, romanın başladığı günlerde e, Kender'da bir yere sahip olmanın karşılığı bedeli bir milyon dolar ve sıraya girmeniz gerekiyor. Nedir peki buranın yani bu kadar parayı vermeye değecek ne var o kasabada? İşte e, kasabanın özelliği şu sorunlu gördüğünüz ne varsa bu kasaba düzeltiyor. Yani mesela sigarayı bırakamıyorsunuz? Kendir düzeltir. Nasıl? <gülüyor> yani Boğazınıza ideal... sahip mi çıkamıyorsunuz? Sürekli yiyor musunuz? Kendir düzeltir. Ha, çocuğunuz... İdeal olan her şeyin merkezi tabii yani. Tabii canım çocuğunuz asi, söz dinlemez yani. bir çocuk mu? Kendir düzeltir. Yani her şeyi düzeltir. Çünkü kendir mükemmele ayarlı bir kasaba. ideal olana ayarlı bir kasaba. Ee, fakat tabii bunun bazı yolları var. Bu böyle kendiliğinden olabilen ya da bir adamın biri kalkıp ideal olsun bu kasaba dediği için olan bir şey değil <gülüyor> bazı yöntemler var bunun için e, fakat romanımız tabi buralarda başlamıyor romanımız başladığında e, bu kasaba e, işte da insanlar yerleşip de yaşamaya başlayalı e, 7 yıldan fazla olmuş artık yerleşik e, orada bir halk var e, fakat o e, kurucusunun hedeflediği düzen kurulmuş yerleşmiş ve onun oğlu Oscar'da bu kasabanın ideal genci olarak örnek gösterilen genci olarak kasabanın her yerinde karşımıza çıkıyor ve hikayenin başladığı noktada yalnız biz bir başka karakterle daha karşılaşıyoruz yani kitabın geriye kalanında çok önemli olacak bir karakterle karşılaşıyoruz niyayla. O ise e, asi bir kız yeni taşınmışlar daha kasabaya zaten hep öyle oluyor genelde çocukları çok asi olduğu için söz geçiremediği için çok da parası olan aileler e, bu kasabaya gelip yerleşmeyi tercih ediyorlar. İşte, ya da i̇şte kaykaya falan biniyor düşün öyle asi yani hani kasaba için inanılmaz bir şey yani hakikaten ondan sonra e, çünkü düzenin kasabadaki düzenin tamamen dışında bir davranışı olarak e, görüldüğü için işte e, onların tanışmasıyla başlıyor kitap ve sonra e, aslında olaylar gelişir deyip bırakmak istiyorum çünkü aslında yani kitabı hani ne kadar az ele verirsem keyfi o kadar e, büyük olacak diye düşündüğüm Hı -hı. için e, işte Oscar kasabanın ideal genci ama işte niyayla bir e, ile, şey, iletişim kuruyor hemen onunla tanışıyor vesaire çünkü Oscar'ın bir e, nasıl diyelim gizli bir hikayesi de var Hı -hı. Oscar babasının yaptıklarını fark etmiş. Babasının bu kasabayı nasıl bu şekilde düzenleyebildiğini, bu durumda tuttuğunu yöntemlerini, keşfetmiş, yöntemlerini keşfetmiş. O yöntemlere karşı yöntem geliştirmekle kalmamış. O yöntemleri kendi yararına kullanabileceği bir... E Harekete girişmiş. Hiç de ideal bir çocuk değil aslında. O babasının yani, ıı, ideal anlayışı için. Aynen öyle değil. Tabii ki yani aslında kontrol edilemeyen çok fazla... E, nasıl diyelim etki, etken e, olsa gerek tüm hayatta değil mi? Yani evet. öyle bir ideal zaten saçma bir fikir değil mi? <gülüyor> Neyse. E, ondan sonra e, ve e, Oscar... işte. Gençler geliyorlar asi olarak vesaire ve bir şeye maruz kalıyorlar. O maruz kaldıkları şeyin sonucunda giderek mantarlaşmaya başlıyorlar. E, o, o ideal yaşamın... Mesela kimse geç kalmıyor kendilerine. Öyle bir kasaba ki asla geç kalınmıyor. Hep nazikler, hiç kötü söz Hep nazikler, asla kötü söz söylenmezler. Mesela hiç kimse iki dilimden fazla ekmek yemiyor kahvaltıda. Ve bir bardaktan fazla portakal suyu içmiyor. Ve her evde böyle. Ya her da... evde sadece yumurtanın beyazı yeniyor. Ha, cips... Kola, böyle şeyler, şeyler zaten yok. yok, böyle şeyler ama onlar olmasın, onlar evet. hani zaten olmasın da. E, fakat hani yumurta'nın beyazını yiyor herkes. Yani öyle rahatsız bir yerden bahsediyoruz ve herkes acayip saygı, herkes görevinin başında. İşte mesela ne bileyim e, bir, bir e, ödev varsa verilmiş o öğrenciler için, hani orada okul falan da var tabii. Mümkün değil o ödevi yapmamak ve istendiği gibi yapmamak. Öyle bir şey hani düşünemiyorlar bile öyle bir şey. O şekle getirilmişler o hale getirilmişler çünkü ee, bir yöntemle ondan sonra bu dolayısıyla e, Oscar tamamen aykırı bir örnek aslında gizli hayatında. da pek öyle sıradan bir kız değil zaten hemen e, birbirlerini fark ediyorlar bu aslında çok doğal olarak böyle olur ya yani insanlar birbirlerini fark ederler ve onların arasında da bir ilişki gelişmeye başlıyor. Bu arada Oscar'la babası arasındaki dramatik ilişkiye şahit olmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş öykünün ilerleyen dakikalarına pek o kadar da hani şey değiller nasıl diyeyim sevgi dolu <gülüyor> değiller zaten öyle bir aile değil ama neler olmuş onları görebiliyoruz vesaire. Şimdi kasabadaki en tuhaf şeylerden bir tanesi herkesin her şeyi söylendiği gibi yapıyor olması. Ama arada sırada olmadık şeyler oluyor. Ha Oscar'ın işini anlatıyordum. Kurduğu evet. işi anlatıyordum. İşte gelen bu gençleri bu ortama gelip bu hale dönüştürülen gençleri bir şekilde kasabadan kaçırmanın yolunu bulmuş. Babasının yöntemlerini kullanarak çocukları e, ama o yöntemden vazgeçemez hiç kimse. Bir kere bu işin içine girdikten sonra herkesin o yöntemi sürdürmesi. Ya yani şu yöntem deyip duruyorum bunu söylemem lazım galiba saklayamayacağım daha fazla. E, yöntem şu. Oscar'ın babası bilinç altına mesajlar gönderen yükleyen bir e, sistem üretmiş. Kasabanın her yerinde e, işte sürekli müzik çalıyor bir biçimde. Hatta çocuklar liseyi bitirip üniversiteye gittiklerinde gittikleri üniversiteler özellikle seçiliyor. Sadece özel yurt alanları olan ve e, özel sınıflarda müzik yayın olan üniversitelere gidebiliyor kendilerin öğrencileri. Tamam, bak ben bu ayrıntıyı kaçırmışım. Evet, e, hatta Oscar bununla ilgili şöyle bir açıklama yapıyor. Yeterince paranız varsa her şey mümkün diye de bir açıklama yapıyor. Yani bu müzik yayınında e, CD'lerle yanlarında müzik yayında, sürekli e, O müziği sürekli dinlemeleri lazım. Bir kere Kendra'a girip de bu müziği dinlemeye başladıktan sonra o mesajları aldıktan sonra bir tür bağımlılık hali ortaya çıkıyor. O mesajlar olmadığı sürece mesajın ne dediğinden daha önemli mesajın var olması. Hı hı. Dolayısıyla Oscar'da e, babasının yöntemini tersine kullanıyor. Bu mesajlardan bağımsızlaştıracak mesajlar. Hı hı. Ama insanlar yaratıyor. bu mesajları dinlediklerinin farkında değiller. İnsanlar değillerdi. bunu bilmiyorlar bile. Yani sadece müzik dinledikler. Evet, onlar... Şey gibi 25. kare hani reklamlar ha, ha, evet, gibi 25. Ara diye atıyorlar. Evet onun gibi bir şey yani farkında olmadıkları e, bir şeye maruz kalıyorlar sürekli olarak. Ve o sayede giderek mesela nasıl mesajlar var o zaman mesajlardan da örnek vereyim birazcık. Çünkü çok muğlak olduğu o kitabı anlatamamış evet, oldum böyle giden... bocaladım bocaladım. <gülüyor> <gülüyor> e, şöyle mesajlar var mesela bir ailenin tüm ihtiyacı kendirdedir. Yani dolayısıyla Kender'dan dışarıya çıkmanız için hiçbir neden yok. Burayı terk etmeyin diyor yani sürekli. İşte cemaatimiz güzel ve temiz kalmalı. Mesela dış sokağa çöp atmamak yere tükürmemek aklınıza ne geliyorsa yani. Ee, mesela cumartesi gecesi aile gecesidir. Hafta sonunu ailene ayır. Ailene öncelik ver. Şimdi bu mesajlar sürekli yüklendiği için mesela şöyle şeyler yaşıyorlar. İşte e, bir çocuk bir kıza çıkmak istiyor onunla gidip diyor ki e, işte hafta sonu sinemaya gidelim mi? Kız hemen şu cevabı veriyor. Cumartesi gecesi aile gecesidir. Hafta sonu ailene ayır. Ailen öncelik ver. <gülüyor> ve bunu farkında olmadan yapıyorlar ve herkes bunu normal karşılıyor. Oscar hariç. O ne olduğunu biliyor bunun. O normal karşılayıp karşılamamakta değil. O bu sistemi kendi yararına nasıl kullanacağının peşinde Aha. aslında. Mesela başka neler var? Ee, sadece besleyici yiyecekler ye. Sebzeler seni güçlendirir. Sağlıklı besinler, sağlıklı beyinler yaratır. Şimdi aslında mesajlara baktığın zaman, adamın kurmaya çalıştığı şeye baktığın zaman... Bizim hep e, iyi dediğimiz şeyler. Evet, şeye. ideal şeyler gerçekten. Bunlar iyi olan şeyler. Gerçekten de kimse cips yemesin, kola içmesin. Yani hani bunda kötü bir şey ne olabilir? Herkes Aha. sebze yesin tabii filan. Çevreyi temiz Çevreyi yada. tabii ki temiz tutsun herkes. Ama şimdi zaten bütün diktatörlükler de böyle değil mi? Evet. Yani bir ideal peşinde... Hani kendisi, şimdi tehlikeli olan şey şu, bir tane bir adam var, bu adam o şeyin kesinlikle iyi ve doğru olduğuna ve herkesin böyle yaşaması gerektiğine inanıyor. Daha büyük bir tehlike düşünemiyor. Evet, saplantıya dönüşmüş durum. Evet, artık. o yüzden bu kitap bugünle ilgili. <gülüyor> yani e, tam da bugünle, bu nedenle ilgili yani. Evet, insanları formatlamaya evet, çalışmak. Üstelik e, yöntem aslında hiçbir zaman değişmiyor. Yine telkin çıkıyor karşımıza. Çünkü yani en şeytani yöntem telkin yani sürekli telkinde bulunarak. Hani He. zorlamıyorsun da telkinde bulduğu beynini yıkaya yıkaya onu yapmak zorunda artık o zaten onu yapmak Başka zorunda. Başka bir şey kalıyor. düşünmeye evet. fırsat bırakmıyor çünkü. Aynen senin öyle. Senin başına düşünüyor. Daha şeytani bir yöntem düşünemiyorum telkinden yani. Dolayısıyla buradaki yöntemde e, babasının bulduğu yöntemde bu ha, iyi niyetlidir. Şudur budur bunlar ayrı konular böyle iyi niyet olmaz olsun o da ayrı. Melhasıl e, kitabın ilerleyen e, sayfalarında işte Oscar'ın bütün bu İşi ona iş diyor hani çocukları oradan kaçırmak vesaire müşteriler yeni gelen çocuklar hep müşteri onları belli kriterlere göre sınıyor vesaire bakıyor ama niye biraz farklı Nia ile ilişkisi de farklı bir boyuta gidiyor ve e, babasına karşı e, giriştiği bu iş babasına rağmen giriştiği bu iş. Ee, ...bir hallere geliyor ki sormayın gitsin. Yani bunun e, uzun uzun açıklamayacağım Hı -hı. o kısmını. Kitabın bütün keyfini kaçırmış olmaktan korkarım. Ee, kitabın sonunu hele hiç söylemeyeceğim. Yani o e, iyice e, farklı bir durum. Şimdi e, kitabın akışı içinde benim ilgimi çeken şeylerden bir tanesi şuydu. E, Oscar'la Nia'nın e, ilişkisi dedim. Hani aralarında... Hani bir çekim oluşuyor. Buna hani doğrudan aşk diyebilir miyiz, diyemez miyiz çok emin değilim ama hani bir şeyler oluşuyor e, aralarında. Ve bu arada e, Nia da e, sanatla ilgilenen bir insan. Yani aslında kitaptaki alt mesaj öyle güzel ki işte böyle bir faşizm diyelim buna bir tür faşizm yani burada yaşanan şey hani iyi niyetli olması bir şey değiştirmiyor bunun içinde yaşarlarken bütün o düzen zorunlu düzen hani her şeyin standart edilmiş o standart edilmiş o vesaire içinde yaşarken hep altta şöyle bir mesaj var sanki bizi aşk ve sanat kurtaracak bizi aşk ve sanat kurtaracak sanki hep alttan o mesaj geliyormuş gibi hissettim ki bu da ya yani aşk örgütlenmekse tabii yani hani ee, ...ne demek yani neredesin aşkım... ...buradayım aşkım yani nedir... ...dolayısıyla tabii ki yani aşk ve sanat... E, ...bu işi kurtarabilir... E, ...espri... Evet, ...bizi geze, kurtarabilir yani... ...geze direnişindeki... ...örneklerini de düşünecek olursak... tabi e, tabii yani... E, ...inanılmaz bir yaratıcılık... ...patlaması sözümüzü, yaşadık evet, evet yani... E, ...dolayısıyla... E, ...aslında bir format var... ...ve o format e, herhalde dünyanın her yerinde... ...aşağı yukarı aynı... Ve yine e, bu kitapta da aynı format işleniyor. Ama tabii çok başka bir e, yapının içine yerleştirilmiş. Başka bir kurgunun içine yerleştirilmiş. Ama e, birçok şeyi ışık tuttuğunu düşündüğüm bir distopya kendidir. E, okumanın çok... ...faydalı olduğunu düşündüğüm kitaplardan bir tanesi. Ee, biraz büyük yaş grubu tabii. Yani hani genç kitabından... ...genç kitabından ee, yani azıcık 12, öncesine... ...12'den... Yaş ...12 yaş itibariyle, itibariyle e, bir kitap Kendir. Evet. E, Deli Dolu'dan e, çıktı. E, şimdi bu kitaptan bir adet... ...armağan edeceğiz... E, ...dinleyicilerimize. Bizi arayan dinleyicilerimiz arasında bir çekiliş... E, ...yapıyoruz ve hmm. kitabımızı armağan ediyoruz. E, bir müzik hmm. arası vereceğiz. Müziğimiz, e, şarkımızı... Da anons edeyim Güney Afrikalı e, sanatçı Mirim Makeba'dan e, dinleyeceğiz Kavzela şarkının bir hikayesi var e, zaten Mirim Makabe, e, Makeba başında anlatıyor ama ben de bir tekrar edeyim e, Güney Afrika'da malum dönemlerde e, işte bir polis devriyesi kasabadan kentten bir yerden işte siyahların yoğun olarak yaşadığı bir yerden geçerken çocuklar hemen koşturmaya başlarmış. Kauzela Kauzela diye bağırarak annelerine anne acele et diye bağırmış çocuklar. Acele et ki polis seni alıp götürmesin. Polis seni yakalamasın. Polis sana eziyet etmesin. Acele et anne. diye. Telefon numaramızı da hemen anımsatayım. 0212 343 4040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 Please don't let them catch you. Cow le za mama, cow le za mama. Cow mama, cow mama. Cow mama, she she 94.9 Açık Radyo'dayız. Bir Dolap Kitap devam ediyor. Ee, dinleyicilerimize Deli Doludan Çıkan Kender adlı kitabı armağan ediyoruz. Yayının sonunda kimin kazandığını duyuracağız. Dolayısıyla aramaya devam edebilirsiniz. Ee, yaş grubunu küçültelim biraz. İyi olur. <gülüyor> ee, bir okul öncesi resimli kitap var elimde. Babam Ne iş Yapar? Rachel Bright yazmış ve resimlemiş. E, Gülbin Baltacıoğlu tarafından dilimize çevrildi. Pearson e, Türkiye tarafından e, yayınlandı bu kitap. E, babam ne iş yapar? Babaları hakkında konuşan, işte anaokuluna yuvaya gittiklerinde babaları hakkında konuşan bir grup çocuğun e, ve özel olarak da Bahar'ın öyküsü. E, kitabın kahramanı Bahar işte her sabah belli bir düzeni var. Saat 8 oldu muydu? Ee, babası alıyor onu. Arabasıyla anaokuluna götürüyor. İşte birlikte işte arabada gidiyorlar. Vum, vum, araba sesi çok hoşuna gidiyor. Babasıyla yaptığı kısa yolculuk çok hoşuna gidiyor Bahar'ın. Ee, babası onu okula bırakıyor. Birbirlerine el sallıyorlar ve baba gidiyor. işe gidiyor. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Ee, Bahar da okuldan içeri giriyor. Arkadaşları onu bekliyor oluyor o sırada. Ee, ve oynamaya başlıyorlar. Bir yandan da burada dediği gibi hep beraber oynarlar ve çok önemli konulardan konuşurlardı. İşte e, çok önemli konulardan biri mesela tam kum kumdan kale yapmaya çalışırken oynarlarken e, çocuklardan biri diyor ki biliyor musunuz benim babam itfaiyeci deyip işte e, kocaman çok kişi kocaman kırmızı itfaiye aracı var işte onunla e, yangınları söndürür işte bugüne kadar tam yüz tane kedi kurtardı diye babasının yaptığı işten ve aslında kendisinin o işi nasıl algıladığından söz ediyor sonra diğer çocuklar da bahsediyorlar işte bir tanesinin babası doktormuş e, insanların kalplerini dinler ve e, onlara ilaç verirmiş ee, diğer çocuğun babası öğretmenmişti. Tüm çocukların akıllı olmalarını ve her şeyi bilmelerini sağlar diyor. Ee, ve Bahar'a geliyor sıra. Soruyorlar. Senin baban ne iş yapar diyor. Bahar böyle bir an duraksıyor. Benim babam ne iş yapar acaba diye. Ee, ve işte babasıyla ilgili bir takım imgeleri görüyoruz <gülüyor> burada. işte babasının takım elbisesi. Ayakkabı. Bahar giymişti. O ayakkabıları kocaman <gülüyor> dev gibi siyah ayakkabılar. Bir tane çanta. Ama öyle bir çantık işte şifreli e, gizli sayılarla açılıyor. Kimse açamıyor çantayı. E, ve her sabah belli saatte çıkıyor, gidiyor. E, ve düşünüyor, düşünüyor. Bu sahne çok güzel. Böyle baharı suratını yakından Aha. görüyoruz. Böyle cin fikir bir kız çocuğu. Babam ne iş yapıyor diye başlıyor anlatmaya. Babam bir dağcıdır diyor. Kağıtlardan dağların üstüne çıkar. İşte babam aslında bir şövalyedir. Çünkü babamın müdürü ağzından ateşler saçan korkunç bir ejderhadır. <gülüyor> işte babamı süper kahramandır Çünkü en önemli işte benim canım babam olmasıdır diye Hı -hı. çok da böyle safi yani bir yere bağlayarak bitiriyor o sırada zaten günün sonu gelmiş baba yine kenarda sadece kolunu bacağını görüyoruz elinde o çantası ayağında ayakkabılarıyla takım elbisesinin içinde, takım elbisesinin içinde. Ee, ve bu şekilde noktalanıyor yani çok yalın çok basit bir hikaye ama içinde bir sürü şey barındırıyor çok sevimli bir öykü zaten resimleriyle yani bütün olarak Hı -hı. baktığımız zaman birkaç tane de katman sayabiliriz. Yani mesela mesleklerle ilgili kitaplar çok aranılır sorulur. Burada evet. mesleklere birazcık değiniliyor ve üstüne bir sürü şey konuşulabilir. kitabı konuda... okuyan her çocuk, o yani okunan her evde. Annenin evet. babanın ve tanıdığı başka babaların mesela e, meslekleri üzerine bir sürü şey konuşabilirsiniz. Çünkü bu meslekler çocuklar tabii ki merak ediyorlar annelerinin babalarının ne yaptıklarını. Fakat bu meslekler konusunda benim hep kafama takılan bir şey daha doğrusu çocuklara meslekleri anlatan kitaplarla ilgili. İşte itfaiyecidir, postacıdır vesairedir hani hep böyle e, bu tip mesleklerden söz edilir bu kitaplarda. Bugün Hı -hı. hala evet. kitapların çoğunda bunlardan ki bunun da başında öyle. Evet. Ee, ama sanıyorum yazar hani benim takıldığım yere takılmış olsa ki sonu böyle gidiyor. Ee, baba, Oysa bugünkü mesleklerin hani çeşitliliği karşısında bu kitaplar tabii ki yetersiz yani hani çoğu hani, üretim müdürü mesela. Ya, evet. babası yani, üretim hani, müdürüyse bunu nasıl tanıtır? Daha tuhaf var ürün müdürü. Şimdi bir ürün var sen onun müdürüsün mesela. Çok acayip bir fikir değil mi? Çocuk kafasıyla düşününce yani hani nasıl olur ki? Yani çok. Hani zorlayıcı bunu nasıl açıklayabiliriz evet. çocuğa işte gidiyorum bilgisayarın başında çalışıyorum bazı kağıtlar gerçekten de aslında verilebilecek bilgiler bununla sınırlı. Evet ya da sanki. müdür sadece başlı başına müdür evet. baban müdür yavrum dediğinde müdür ne demek. Ne ya demek da işte ya da, insan da işte insan ne... kaynakları. Bilişim uzmanı <gülüyor> yani. Çok e, garip, zor. garip meslekler var aslında düşününce. Hayır, çok garip derken <gülüyor> yani yani hangi... açıklaması çok zor çocuk açısından evet, bakınca. Yani bildiğimiz evet. o standart çok e, nasıl diyeyim somut mesleklerin e tabi, postacı yanında. Postacıyı açıklamak evet. çok kolay. Bak bize mektup getiriyor. Yani itfaiyeciyi açıklamak çok kolay. İşte e, yangın söndürüyor, kedi kurtarıyor vesaire. Bunlar çok kolay. Yani çok gerçekten de... Evet. Açıklaması o ama ben bilgisayarın başında oturuyorum işte borsayı takip ediyorum. inişlere çıkışlara göre işte bilmem falan nasıl anlatacaksın kağıt alıp veriyor nasıl yani hani <gülüyor> çok zor işler gerçekten. O yüzden bu kitabın e, o yaklaşımı benim hoşuma gidiyor. Evet. Yani o, onun dışına çıkma ihtiyacı çok belli zaten. E, o yüzden de e, hani kitabın o özelliğinin ve oradan e, yola çıkarak da bir fikir veriyor olmasının çocuklara nasıl anlatılabileceğini bu hikayenin benim... İlgimi çeken bu kitapta o. Bununla ilgili bir yazı da okumuştum. Aslında senin yerine konuşmaya başladım ben farkında esas sazı aldım elimi ama. <gülüyor> Bununla ilgili bir yazı da okumuştum. Yani çocukların bu konuya çok takıldığını ve bir türlü kavrayamadıklarını ailelerinin ne yaptığını, anne babalarının ne yaptığını. O yüzden verilebilecek bilgiler olarak da bu kitaptakiler öneriliyordu aslında. Yani işte bilgisayar başında çalışıyorum. Bak masam var işte hatta götürüyorsun vesaire. Yani o bilgiler üzerinden sadece e, nasıl diyelim kullandığın nesneleri yavaş yavaş tanıtarak vesaire Hı -hı. işin için kullandığın araçları tanıtarak onlar üzerinden e, giderek işte yaş büyüdükçe yavaş yavaş o bilgiyi çoğaltmaktan evet. Bir de doğrusu. bazı iş yerlerinde e, çocuklu günler düzenleniyor ha, evet. galiba değil mi? Çalışanlar çocuklarını o gün işe getiriyorlar ve işte çocuklar da evet. anne babalarının nerede nasıl, nasıl iş yaptıklarını evet. görüyorlar. E, kitaba dönecek olursak e, kitabın resimleri çok hoşuma gidiyor benim. E, çok keyifli e, ayrıntısı bol resimler. E, mesela bu Bahar'ın bir tane oyuncak ejderhası var. Ee, oyuncak Ejderha Şimdi bir dakika Tam... araya girebilir miyim Arada bir not geldi bir dinleyicimizden e, Bize bir not geldi Diyor ki babam ne iş yapıyor Deyince e, oku, Okuyamadım bir dakika Ha, babam toplantı yapıyor diye <gülüyor> e, kızının söylediği e, yanıtmış bu babam toplantı yapıyor işine toplantı yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> İyiymiş e, ayrıntılardan bahsediyordum işte e, küçük bir ejderhası var Bahar'ın kitap boyunca o ejderha da Bahar'la birlikte geziyor ve o... E, Sahnelerin arasında çocuklar konuşurken ejderhayı da zaman zaman görüyor. Yani canlı bir karakter gibi hareket ediyor. Çocukların kendi aralarında konuştukları sahne şu açıdan da hoşuma gidiyor. anaokulu ortamı var. Çocuklar işte kum omuzundalar. Ellerinde bir kumdan... İşte ekum topladıkları kova var bir itfaiye aracı var ee, bir dağın üstüne çıkar gibi kalenin üstüne çıkar gibi e, bir tanesi oğlan çıkmış işte ee, babalarından bahsederken çocuklar küçülüyor bu nesnelerin içine hmm. giriyorlar mesela demin gördüğümüz kova dev gibi bir kova içinde bir sürü kedi var i̇şte evet. itfaiye aracının içinde de o çocukları görüyoruz kedileri kurtarıyorlar işte e, orada raf rafın üstünde bir kalemlik var içi kalem dolu Doktor olan babadan bahsederlerken işte masasının üstünde tam 14 tane kalemi var diyor. Dev gibi o kalemlerin arasında kalemliğin içinden görüyoruz çocukları. Aha. Yani böyle öğretmen babadan bahsederken taht, kara tahta var. Kara tahtanın üstünde böyle tebeşirli çizilmiş resimler var. Çocuklar orada resim halinde karşımıza çıkıyor. Yani böyle çok sevimli soyutlamalar var kitabın içinde. Ayrıca işte Renklerinin çizgilerinin kalın çizgili e, illüstrasyonlarının olması. Mesela küçük yaş grubu bu çocuklar böyle net belirgin çizgileri seviyorlarmış ya. E, o açıdan bakınca da e, oturup da hani resimlerini uzun uzun inceleyip e, zevk alacaklarını düşünüyorum. Ayrıca işte e, yazı karakterlerinin işte puntolarının... Hı hı. E, ...hareketli olması da... E, kitaba, ...değişiyor yerine göre. E, ...kitaba baya hareketlilik katıyor. Yani e, baştan sona... E, ...çocukların keyifle okuyup... ...bakıp... E, ...üstüne de e, bir güzel, evet. konuşulabileceği... ...bir kitap. E, şimdi çekilişimizi de yaptık. Kazanan evet, dinleyicimizi da. de... ...açıklayalım. E, Kendir Deli Dolu'dan yayınlanan... ...Kender'ı Sevda, e, Sevda Unuk, Unuk... ...kazandı. Bir de bir not... ...bırakmış. E, bu... Kitabın konusuna çok benzer bir film de varmış. Yaşamın Renkleri diye. Hmm. Ee, kitabın filminin çekildiğini kitabın sanmıyorum filmi ama. Kitabın filmi ama evet. e, filmin ismi tanıdık geliyor. Bil, bilip bilmediğimden emin değilim. O yüzden tam yorum yapamayacağım ama e, böyle de bir film varmış. Anladım. ilgilenenler belki izlemek isterler. Evet bu haftalıkta bu kadar. O zaman gelecek hafta yeni kitaplarla görüşmek üzere. Barış dolu bir hafta dinleriz. dileriz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagüne. Kitap dostu sizin okulu sundu.